Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında kırk süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Huza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini. Ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Kudebiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, Çağramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın rasuli de olsun. Yapılan zulme, öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip, denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü, ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. ...şimdi konuşan Peygamberdi. Eğer kendime yardım ettiğim şeylerle... ...kuzağlara yardım etmezsem... ...ben de yardım görmeyeyim. Varlığım kudret elinde olan Allah'a and olsun ki... ...kendimi ve ev halkımı koruduğum gibi... ...bunları da koruyacağım. Şimdi haber salın yeryüzüne... Allah'a ve ahiret gününe iman edenler Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine'de toplansın. Medine dağlarında savaşın ritmi, sokaklarında peygamber sessizliği. Konuşmuyor Nebi. Hane-i kılıçlar bileniyor. Hane-i Sadette zırhlar temizleniyor. Ve şehirlerin anası gülüyor. Mekke'yi mükerreme. Gülüyor, gül ey Mekke, gün senin günündür, gün senin fetih günündür, gül ki bu dönüş sanadır. Baksana, dün barından koparılan yiğitler dönüyor sana, Erak topraklarını savuran rüzgar dönüyor önce, ardından büyük bir birlik, başlarında Halit bin Velid, arkadan ey Mekke. ''Senin topraklarında yaşarken, Rabbim Allah'tır dedi diye sövülen, işkence gören, her tarafı kıpkızıl kurban taşları gibi kan içinde kalan muhacirler geliyor. En önde Zübeyir bin Avvam geliyor. Hani sekiz yaşında Müslüman olan, hani on beş yaşında senden kuparılan, amcası onu bir hasıra sarmıştı hani.'' Ateş dumanına tutmuştu küfre dönsün diye ama o dönmedi küfre ve peygamber yıldızlarından biri olarak en önde sana dönüyor ey Mekke. Sonra bir bölük halinde beni gıfarlar geliyor bayrakları Ebu Zer gıfari'nin elinde şu Müslüman oluşunu Kabe'de ilan edince bayılana kadar dövülen Ebu Zer geliyor. Eslemler geliyor, bölük halinde. Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden tek bir sesleri geliyor göklerden. Ey Mekke, başka kimi bekliyorsun? Söyle, Hazreti Hamzayı mı, Mus'ab bin Umeyr'i mi? Onlar şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana ve baksana. Gözleri ışıl ışıl, sana yaklaşan ve tozu dumana katan bir alayı seyrediyorlar. Kapkara bir taşlığı andıran bu alay da kim? Bir hareketlilik semada. Bunlar ölüme susamış savaş erleri ensar ve en ortada simsiyah sarığıyla yar. O an peygamberler ayakta, melekler ayakta, şehitler ayakta. Ey Mekke kalkabilirsen sen de kalk. Çünkü gönüllere safa geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa Hazreti geliyor. Hazreti Muhammed Mustafa geliyor. 8 yıl geçti aradan. Sensiz tam 8 yıl geçti. Gittiğin gece uzaktan dönüp Kabe'ye bakınca Mekke demiştin. Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin. Ama senin insanların beni rahat bırakmıyor deyip gitmiştin. Yıldızlar da seninle birlikte gitmişti. Kapkaranlık geceler kalmış ardında. Mekke öksüz kalmıştı. Ve Mekke çocukları. Çocuklar hep Sümeyenin toprağa düştüğü yerde oynadı. Habbab bin Eret'in ateşe atıldığı yerde oynadı. Hane-i Saadet'in üzerinde sevr mağarasından kalma güvercinler bekledi seni. Kabe-i Muazzama'da namaz kılışını özleyen harem, hatice Tülkübra'nın hatıraları, O gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni. Şimdi kasvadan inmez misin ya Resulallah? İnmez misin ki ayaklarından öpsün Mekke toprakları? Ve kaldırmaz mısın başını ki nur çehreni seyretsin alem. İşte Resulullah'ın nur yüzü göründü. İşte Resulullah bakıyordu. Başında Yemen işi sim siyah bir sarı. O alnındaki nura kurban o gelen. Resulullah Kabe'ye bakıyor. Ve işaret ediyor. Hazreti Bilal'e, Bilal, e. Bilal Kabe-i Muazzama'nın üzerinde, şimdi Bilal'i dinlesin, yer ve göm.